Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa biraz farklı bir şeylerden bahsederek başlayacağım. Farklı derken günümüzdeki sorunlarla ilgili. Malumunuz olduğu üzere yaşadığımız bölge, yani doğunun ortası olarak tanımlanan bölge, tarih boyunca güzellikler açısından çok mümbit olmuş ama aynı biçimde belalar bakımından da oldukça zengin. Tarih boyunca hep karışık bir bölge olduğunu görüyoruz buranın. Günümüzde de çok karmaşık. İlk baktığımızda hatta 2-3 bilinmeyenli değil 8-10 bilinmeyenli bir denklem gibi amiyane tabirle kimin eli kimin cebinde pek belli değil. Müslüman olduğunu iddia eden ve Müslümanları katleden bir örgüt var bir tarafta. Bir tarafta Arapları ve Müslümanları katleden bir Yahudi devleti var. Olan ama hep masum halka oluyor. İlk başta baktığımızda karmaşık gibi görünüyor ama Yunus suresinin 100. ayetinde dediği gibi Allah aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır. En güzel açıklaması da bu gibi geliyor bana bu meselenin. Bu üzücü günlerde bununla ilgili doğrudan bir program yapmak istemedim ama Programa başlayacağımız türküyü bu bölgede ölen Türk, Kürt, Arap bütün masum insanlara adayarak başlayacağız programa. Bir de son olarak bir şey söylemek istiyorum. Ortodahu'yla ilgili konuşulduğunda buradan ne kadar çok peygamber çıktığından bahsedilir. Hatta bazı bölgeler kendisiyle övünür. Ama bu pek övünülecek bir şey değil. Eskiden beri şaşırmışımdır ben buna. Çünkü bizim geleneğimizde şu anlayış vardır... Bir yerde ne kadar çok pislik varsa peygamber oraya gelir. Yani bir bölgeye peygamberin çok gelmiş olması demek o bölgenin kutsallığını değil bir bakıma rezilliğini gösterir aslında. Bu da sizinle ant parantez paylaşmak istediğim başka bir şeydi. Dediğim gibi ilk dinleyeceğimiz eser bu bölgede ölen bütün sivil masum insanlar anısına Erzurum yöresine ait Muharrem Akkuş'tan Nida Tüfekçi derlemiş. Göksel Baktakir'in icrasından ezgisel olarak dinleyeceğiz. Beklenen Türküler isimli albümden çalıyorum sizlere. Kırmızı Gül Demet Demet Uzun zamandır Güneydoğu Anadolu türkülerine yer vermedik programlarda. O yüzden bu hafta listeyi o yörenin türkülerinden seçtim. Sıradaki türkü daha doğrusu Divan Diyarbakır yöresine ait ve TRT'nin çıkartmış olduğu İl İl Türkülerimiz isimli albüm serisinin Diyarbakır iline ait olan seçkisinden dinleyeceğiz. Celal Güzel Sesten alınmış, derleyeni bilinmiyor muhtemelen banttan ya da plaktan alınmış. İbrahim'i makamında olan bir divan bu ve İzzet Altın Neşe'nin yorumuyla dinliyoruz. Silmedin gözyaşını aşkın ile ağlayanın. <Gülüyor> Aşkın ey, aşkın ey, ağlayanın Aman, aman Ve ehvaline zalim Sana bel bağlayanın ey, ey, ey. Ama Come on, cut Yine Celal Güzel Sesten alınan bir Diyarbakır türküsü var. En meşhur Diyarbakır türkülerinden birisi bu. 18'lik ölçüye sahip ve türküde 2-3-2-3 usulü ile 3-2-2-3 usulü kullanılıyor. Kadir Zahir'in Bir Türkü Bin Umut isimli albümünden dinleteceğim sizlere bu türküyü. Aslında türküyü listeye almayı düşünmemiştim başta. Fakat İzzet Altınmeşe'nin sesi bana Kadir Zahir'in sesini çağrıştırınca ardarda arda dinlememizin hoş olacağını düşündüm. Bu meşhur Diyarbakır türküsünün ismi ise Bahçede Yeşil Cınar. Hüseyin Tuğra'nın Süveyda isimli yeni çıkan albümünden dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilkinin söz ve müziği Mehmet Ataç'a ait. Yani Urfa yöresine ait olduğunu söyleyebiliriz bu türkünün. Dinleyeceğimiz türkünün ismi ise Ta Ezel'den. Bu arada dinlediğimiz türkünün ölçüsü 18'likti, usulü ise 2-3-2-3 idi. Süveyda isimli albümden Hüseyin Tuğra'nın icrasıyla dinleyeceğimiz ikinci türkü ise Malatyalı Fahri Kayahan'a ait, ismi de Kara Gözlüm. Özlerin kon özledim seni. Yeah. Fahri Bıkmış Demek Ki Senden Murat Alınmaz deyip kestirip atmış. Dinlediğimiz bu türkü de 18'lik ölçüye sahipti ve usulü de yine 2-3-2-3 idi. Sırada TRT'den çıkmış olan Harput ve Elazığ Uzun Havaları isimli albümden Zülküf Alta'nın yorumuyla dinleyeceğimiz bir türkü var. Kaynak kişi Nihat Gazazoğlu derleyen ise TRT Müzik Dairesi. Türkünün ismi de Ey dil ne durursun demidir başla figana Aman aman ey dil ne durursun Demidir başla figana I Ara sazları ya da bağlantı sözleri böyle kırık hava olan uzun havaları çok seviyorum. Bunu da keyifle dinledim stüdyoda. Umarım sizler de keyifle dinlemişsinizdir. Bu arada ara sazlar oldukça hızlıydı. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-2-2-3 olarak saydım ben. Fakat önceki yıllarda da bahsettiğim üzere bilhassa Kerkük türkülerinde ve Güneydoğu Anadolu türkülerinde ritim hızlandıkça usulü tespit etmek zorlaşıyor. Çünkü iki şekilde de sayabiliyorsunuz hızlandıkça. Ama ben burada 3 2 2 3 olarak saydım. Şimdi sırada Namelerle Harput isimli albümlerin birincisinden Zülfü Demirtaş'ın icrasıyla dinleyeceğimiz bir türkü var. Nevruz bir tatyan bu. Sözleri Divan şairi Ahmet Nedim'e ait. Hafız Osman Öge ve Şükrü Can Aydın'dan Mehmet Özbek derlemiş. Şiirin orijinalinde bu Türküde dinleyeceğimiz ara sözler yok. O zaten ara sözleri hemen tanıyacaksınız Urfa'da ve başka birkaç yörede daha kullanılan sözler bunlar. Türkü daha doğrusu Ahmet Nedim'in şiirini havalandırırken aşıklarımız bu sözleri de araya katmışlar. Dinleyeceğimiz bu eserin ismi ise Mesli Nazım kim büyüttü böyle bir pervaseni? Thank you. 18. yüzyıl şairi olduğunu söyleyebileceğimiz Nedim, divan edebiyatı okuduğum yıllarda en sevdiğim şairlerden birisi oldu. Çünkü uzmanı olmamakla birlikte pot kırmaktan korkuyorum ama divan edebiyatında okuduğum şairlerin büyük çoğunluğu tasavvufi içeriğe sahip olanlar müstesna, tabirimi mazur görün bir noktadan sonra artık ağlak bir tavır sergilemeye başlıyor. İnsan okumaktan Bıkmaya başlıyor. Fakat Nedim bu şairler arasında farklı bir yerde duruyor. Çünkü hem öyle bir tavrı yok hem gerçekten aşık ama aynı zamanda divan edebiyatında girilmeye o zamana kadar cesaret edilmemiş konulara da giriyor. O yüzden Nedim'le tanışmak çok keyifliydi. Sonradan yıllar sonra öğrendim ki Nedim ve Şeyh Galip divan edebiyatının halk edebiyatına yaklaştığı bir dönemde. Halk edebiyatının da unsurlarını kullanan bir şairmiş. Tevekkeli o sebeple beni çekti demek ki. Bunu da kısaca paylaşmak istedim sizlerle. Şimdi sırada e, Urfa Sıra Geceleri isimli albümlerin altıncısından dinleyeceğimiz bir türkü var. Bu türkü Diyarbakır yöresine ait ve Celal sesten Ahmet Yamacı derlemiş. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3. Ve bu seri kılıç Müzikten çıkan seri, dinleyeceğimiz türkünün ismi ise Fincan'ın Etrafı Yeşil. da yine bir Diyarbakır türküsü var. Celal Güzel sesten alınan bu türküyü önceki aylarda dinlemiştik. Fakat şimdi dinleyeceğimiz versiyon yörede söylenen başka bir versiyon. Sözler biraz farklı ve TRT'ye giremeyecek tarzda. Bu bir albüm kaydı değil. Ben internette buldum ya da bir albüm kaydıysa da ulaşamadım. Bu konuda bir bilgim yok maalesef. İnternette arayarak merak eden dinleyiciler esere ulaşabilirler. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3 ve 3-2-2-3. Korodan dinleyeceğimiz bu türkünün ismi El Elever Gidah Pirothane'ye. Canlı yayında yaşanan azizliklerden birini yaşattık size benim hatamdı bu türküyü çünkü flash diski atmayı unuttuğum için <gülüyor> özdal çalamadı ama hemen bulduk dinlediğimiz türkü daha doğrusu uzun hava il il türkülerimiz isimli albümlerin Diyarbakır seçkisine ait olan albümdendi ara sazları 18'likti usulü ise 3 2 2 3'tü ve Celal Güzel Ses'in icrasından dinledik. İsmi de Düş Müdür Hayal Midir Bilmedim idi. Aslında ben bunu az önce anonsunu yaptığım türküden sonra dinletecektim sizlere. Fakat demin de bahsettiğim üzere bir aksaklık oldu. Bu yüzden kusura bakmamanızı ümit ediyorum. Az önce anonsunu yaptığım türküyü şimdi dinleyeceğiz. Türkünün ismi El Elever Gidah Pirothane'yi. video da çok keyifle dinledim. Umarım sizler de severek dinlemişsinizdir. Ve bu aksaklığı gideremeseydik bu türküyü sizlerle paylaşamasaydım çok üzülecektim. İyi ki <gülüyor> sorunu giderebildik. Bu arada az önce dinlediğimiz iki türküyü ve şimdi Celal Güzel sesinden dinleyeceğimiz eseri programın sonuna ayırdığımız bölüm olarak düşünmüştüm ben. Siz de öyle kabul ederseniz memnun olurum. Dinleyeceğimiz bu son eserin sözleri Lütfi'ye ait Diyarbakır Divanı olarak bilinen eser bu. Bunu da yine İl İl Türkülerimiz Diyarbakır isimli albümden dinleteceğim sizlere. Bu divan ve divanın sözleriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştum önceden. Merak eden dinleyiciler 26.05.2013 tarihli 422. programa bakabilirler programın bloğundan. Bu sözlerle ilgili açıklamaları ayrıntılı olarak tekrar yapmayacağım. Merak eden dinleyiciler nasıl olsa ulaşabilir diye. Şimdi Celal Güzel Ses'in icrasından dinliyoruz. Bu Buğ'yı vahdet almışam. Buğ'siyle bir peyman eden diğer adıyla Diyarbakır Divanı. Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Ercan Çınar Öztürk'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. ilet titreşimler. Hazırlayan dostuna Emre Dağtaşoğlu. Desteği için açık radyo dinleyicisi Ercan Çınar Öztürke'ye teşekkür ederiz.